Felak suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Medine'de nazil olduğunu kabul edenler de vardır. Adını ilk ayetinde geçip sabah manasına gelen Felak kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan